Konuşmakta haram ve mekruhlar. Konuşmak beşeri ihtiyaçtır. Her hususta ölçülü hareket gerektiği gibi konuşmakta da ölçülü olmak gerekir. Aslında çok konuşmak, yani söylemek bir hastalıktır. Çok konuşan çok yanılır. Onun için ölçülü konuşmak. Gerektiği yerde susmak, insani, elzem vazifedir. Bazı yerlerde konuşmak, bazı yerlerde susmak icap eder. Ancak konuşmakta zararlı olan yerlere, yani haram ve mekruh olan konuşmalara afat ismini veriyoruz. Mesela memurun amirine, ifade verenin hakime, evladın ebeveynine, talebenin hocasına, işçinin patronuna, cahilin alime karşı malayani konuşmaları, hezeyan söylemeleri afat olur. Yani dinen zararı olduğu gibi, dünyaca da zararı çoktur. Susulması icap eden yerlerde susmak, konuşulması icap eden yerlerde konuşmak ihtiyaç kadar ölçülü olmalıdır. Bu hususta esas Buhari'nin de tahric ettiği Enes radıyallahu anh'tan gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu İsmeu ve ati'u ve inistu'mila aleikum abdun ke ke'anna ra'suhu zibibetun. Kabulle dinleyin. İtaat edin. Habeşi, başı bir üzüm tanesi kadar olan bir köle başınıza getirilse dahi. Mealindeki hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifteki İsme'u ve eti'u'nun mef'ulleri hazfedilmiştir. Vucubu ifade etmek için İsme'u'dan sonra eti'u zikredilmiştir. Yani Kendisine boyun eğilmesi vacip olan ve amirlik durumunda olanlara boyun eğin, sözünü dinleyin. Ancak şer'an günah olabilecek hususlar müstesna. Bu itibarla, reayanın amirlerini dinlemeleri vaciptir dediler. Görülmez mi, Kur'an-ı Hakim okunduğu zamanda susmak ve kemaliyle dinlemek vacip olur. Nefse ağır gelsin gelmesin, amir durumunda olanların sözünü dinlememek, tahrimen mekruh ve haram olur. Bu takdirde bir amir, reayasından birisini bir işe, sanata, ziraate, ticarete tayin ederse, memurun amirine itiraz etmesi haram olur. Hangi meslek erbabı ise, Hakkında farz-ı olan meslek, farz-ı ayn durumuna geçer. Bu takdirde ona muhalefet etmesi haram olur. Bu itibarla ehli usul, tabi'in metbu'una uyması vaciptir dediler. Evladın ebeveynine itaat etmesi vacip olduğundan, onlara itiraz etmemek, Kemali hürmetle sözlerini dinlemek vaciptir. Terki tahrimen mekruh bazı yerlerde haramdır. Kölenin efendisine boyun eğmesi vaciptir. Buna kıyasen işçinin de patronunun emirlerini yerine getirmesi vacip olur. Terki tahrimen mekruh veya haramdır herhangi bir ilmi talim etmekte olan üstadın sözünü dinlememek, özellikle dini ilimlerde talimine kulak vermemek, sözünü dinlememek yahut itirazda bulunmak, mübahlarda tahrimen mekruh, farz olanlarda ise haram olur. Bazı serseri insanlar, talebenin hocasına, Yahut müridin şeyhine hürmetinin fiili izharını şirk sayarlar. Mesela şeyhine karşı el bağlayana müşrik oldu derler. Bu çirkin bir hükümdür. Çünkü kalbi teslimi kalıpta izhar etmek, masiyet olmayan yerlerde sözü kabul etmek, hatta dille evet diye itiraf etmek teslimin fiili izharıdır. Ve kabulün ifadesidir. Bu itibarla şirk değil, edeptir. Aile reisi erkek olduğuna göre, erkek kadının hakimidir. Bu takdirde ev kadınının kocasının işlerine karışması, izni olmaksızın evden çıkması haram olur. Özellikle dil uzatması. tabi, metbu'unu haramdan sakındırabilir. Bu takdirde bir kadının kocasına, bana haram yedirme, dinimi öğret demesi meşru, bazen de vacip olur. Bir kadının, kocası emsalinden daha düşük mertebede olsa dahi, onu sultan bilmesi gerekir. Bu takdirde kocasına, fakirlikten, Nesebin aşağı olmasından dolayı eziyet vermesi haram olur. Alimin yanında alimin sözünü dinlemek farz veya vacip olduğundan sözlerine itirazda bulunmak haramdır. Konuştuğu zaman onu şaşırtmak, fikrini dağıtmak haramdır. Ne faydaki zamanımızda kişi kendisine tabi olmadığı alimlerin sözlerini nazarı itibara bile almaz. Allah Teala korusun, bir alim şer'i bir meseleyi söylediğinde, kesin bir bilgiyle yanlış olduğunu bilmeyen bir kimsenin, bu yanlıştır, yalandır demesi, küfre sirayet eder. mat Ma esüf, bu da zamanımızda adet haline gelmiştir. Tabi'in metbuuyla konuştuğu zaman, ihtiyaç nisbetinde sesini kaldırması vaciptir. Konuşmasını kesmesi tahrimen mekruh veya haramdır. Çünkü yukarıdaki hadisi şerifte, kabulle dinleyin, itaat edin emri vücubu ifade etmektedir. Zaten bunun için, kabulle dinleyin emrinden sonra itaat edin diye ikinci emir verildi. Metbu olsun olmasın necasetine, haramlığına zahiri bir emare olmadığı müddetçe velev ki olsa dahi bir Müslümandan bana verdiğin şu hediye satacağın şu mal helal midir, haram mıdır, necis midir, temiz midir diye sorma hakkı yoktur. Bu hususta suizan haramdır hele hele iyilerin hakkında su izan ayetle dahi yasaklanmıştır. Böyle soru soran kimse ya cahil olur ya kalbinde riyakarlık vardır. Tabiin metbuuna uyması hakkında esas Müslim ve Buhari'nin de tahric ettikleri İbn Ömer radıyallahu anh'tan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu أَسَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ف۪ي مَا اَحَبَّ وَكَرِهَا مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَا اِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ Kabulle dinlemek ve boyun eğmek, Müslüman kişi üzerine istediği ve istemediği şeylerde farzdır. Masiyetle emrolunmadığı müddetçe Masiyetle emrolunduğu zaman, Dinlemek ve boyun eğmek yoktur. Mealindeki hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifin hükümleri açıktır. Demek, emir sahibine boyun eğmek, marufta vardır, münkiratta yoktur. İki kişi konuştuğu zaman, onları dinlemek haram olur. Çünkü aralarındaki sırra vakıf olmaya çalışmak, tecessüstür. Aynı zamanda üç kişi bir yerde oldukları zaman birini bırakıp da ikisinin gizli konuşmaları da münkerdir. Bazen haram, bazen mekruhtur. Tenhalaşmak söz konusu olsun olmasın, genç erkeğin genç kadınla konuşması haramdır. Maatteessüf, tebliğ, talim, filan filan. Türlü bahanelerle genç kız ve genç oğlanlar birbiriyle konuşurlar. Hatta konferanslarda beraber otururlar. Bu çirkin bir adettir. Fukahanın ittifakıyla evlilik, tedavi etmek, mahremiyet, şahitlik, hüküm olmak üzere bu beş ihtiyaçtan başka hiçbir surette genç kadınla Genç erkeğin konuşmaları meşru değildir. Mesela hapşıran kimsenin elhamdülillah demesi halinde, işitenin yerhamükellah demesi İslami bir haktır. Erkeğin yanında genç bir kadın hapşırıp elhamdülillah dese, genç erkek nefsinde icabet eder, diliyle değil. Selam da böyle. Mesela mahrem olmayan bir kadının erkeğe selam vermesi takdirinde o kadın ihtiyar ise erkek diliyle kendi sesini işitecek kadar aleyküm selam diyebilir. Genç ise sadece hayalinde selamını alır. Dilini ve dudaklarını kıpırdatmaz. Erkek yabancı bir kadına selam verse iş bunun aksidir. Nitekim hadisi şerifte وَالْلِسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ Ve dilin ise zinası konuşmaktır buyurulmaktadır. Bu takdirde hanefi ulemasının kadınla erkeğin konuşmaları mübahtır demeleri zarurete ve şehvetten emin olmaya hamle olunur. Çünkü ümmetin ittifakıyla kadın sesini inceltmekten Nameli sözlerden men edilir. Çünkü bu fitnedir. Görülmez mi Kur'an-ı Hakim'de وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını sertçe yere vurmasınlar. Mealindeki ayette ayaklarını sertçe yere vurmaları nehyedilmiştir. Kadın, ayağına takmış olduğu takıların şıngırtısını işittirmekten nehyedildiği takdirde, namesinden ve sair zinet ziynet mahallerini göstermekten daha da nehyolunur. Ayetin zahirine göre, topuğunu sertçe yere vurup takırtısını işittirmesi dahi menhidir. Masiyet işlemek esnasında fasıklara selam vermek haramdır. Masiyet yerini sorana, mesela banka, genel ev nerededir diye sorana yol göstermek haramdır. Çünkü maksatların hükmü vesidelere de sabittir. Özellikle bu gibi yerlerde yol göstermek kesinlikle haramdır. وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا عَلَى Hayır ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve zulüm üzerine yardımlaşmayın. Mealindeki ayeti ile masiyette yardım yasaklanmıştır. Aynı zamanda zikir çeken, ilmi tedrisatta bulunan, dini ve memleketin maslahatı için bir araya gelen Müslümanları şikayet etmek de haramdır. İbrahim bin Edhem radıyallahu anh'tan bir asker sultanın evi nerededir diye sormuş. İbrahim bin Edhem radıyallahu anh ona mezarları göstererek şurası demiş. Bunun üzerine asker İbrahim bin Edhem'i döverek başını yaralamıştır. Birisinin ikazı üzerine Muşarun ileyhe giderek afuvunu dileyince Muşarun İleyh Kafama vurduğun zaman ben seni afuv etmiştim. Ben de hükümdarlık yapmıştım. Kalbimden şöyle dedim. Şu zalimin kafasına vur. Zalim kafasına vurulmayı Allah Teala'ya isyan etmekle hak etmiştir. Hükümdarı yahut devleti dinen suçsuz bir kimsenin aleyhine tahrik ve teşvik etmek haramdır hükümdara başkasını şikayet etmek için 3 şart vardır. A. Şikayet etmek sizin fısk ve fücûru terk etmeyen kimse şikayet edilebilir. B. Adaletle hükmeden hükümdar veya devlet ricalerine şikayet edilebilir. C. Hakkını müdafaa etmekten aciz olan kimsenin eziyet gördüğü zalimi yahut zanlı galiple namusuna veya malına zarar vereceğini bildiği kimseyi şikayet etmesi caizdir. Bu takdirde devlet ricalinin şikayet edilene zarar vermeleri olursa zamin olmaz. Ancak şikayetçinin yalancı olduğu meydana çıkarsa, imameyne göre şikayet edene tazminat açılır. İmam Muhammed'e göre tazminat yoktur. Fetva İmam Muhammed'e göre verilmiştir diye Bezzaziye'de kaydedilmiştir. Her halükarda yekin veya zannı galip olmaksızın mücerret bir yalan ve iftira ile şikayet etmek haram olur. Bu suretle şikayet edilene gelen zarar hakkında tazminat gerekir. Çünkü iftira büyük günah ve haramdır ve bu ihtilafsızdır. Araştırma yapan memurlara haber vermenin hükmü de böyledir. Batıl dava peşine düşenlere söz veya yazıyla davalarını takviye edecek delil vermek, zayıflara zulmedecek kimseleri başa getirmeye hükümdarı teşvik etmek, Fasık ve asileri iş başına getirmek için vasıtalık yapmak haramdır. Aynı zamanda kendisiyle istişare edildiği, mesela falanı falan işe getirelim mi diye sorulduğunda doğruyu gizlemek haramdır. Masiyete rıza göstermek masiyet olduğundan yedi yerden başka karısının tek başına dışarıda dolaşmasına izin vermek haramdır. A. Kadının hasta ebeveynlerini ziyaret etmesinde. B. Onlardan birisinin taziyesinde. C. Mahrem olan yani kendisiyle evlenmeleri haram olanları taziye ve ziyaretlerinde. D. Kadının doktor veya ebe veya da ölü yıkayıcı olması halinde. E. Başkası üzerinde hakkı olup alacağını dışarıya çıkmaksızın alamaması suretinde. F. Kocasından başka bir mahremiyle farz olan hacca gitmesinde. G. Kendisine dini bir mesele lazım olup, dini meselesini en itimatlı bir alime sormak için çıkması halinde. Bu yedi yerde kocası izin versin vermesin kadın çıkabilir. Bu yedi yerin dışında mesela düğünlere gitmekte izin vermek haramdır. Nitekim bu yedi yerin dışında karısının dolaşması üzerine sukut etmek de haramdır. Adet ola gelen Hacı Bayramı Veli gibi evliyanın ziyaretlerine de kadınların gitmeleri haramdır. Müstesna kocasıyla birlikte ve kadın ve erkeklerin ihtilatı olmazsa yahut kocasının emin bildiği yere ve izin verirse. Bu gibi istisnai olan yerlerde ihtilaflıdır. Bazı ulema menhiyattan emin olunduğu yerlerde mübah bazı ulema tenzihen mekruhtur dediler. Bunda asıl tahavi, İmam Ahmet, Nese'i ve hakimin de tahriç ettikleri Ebi Musa'l-Eş'ari'den gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, اَيُّ مَمْرَاَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ zaniyet". وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَتٌ Herhangi bir kadın, koku kullandığı halde, kokusu duyulsun diye yabancılara uğrarsa, gerçekte o zina etmiş gibidir. Ona bakan her gözde zina etmiştir. Mealindeki hadisi şeriftir. Bu hadise mebni, süslü püslü, kokulu olarak, kadının evden çıkmasının, kocasıyla olsa dahi haram olduğu hakkında ulema söz birliği ettiler. Koku ve süs olmaksızın, örtülü olduğu halde çıkmasında zarar yoktur. Ancak, kocasının emin görmediği yere göndermesi halinde, ikisi de asi olurlar. Bu takdirde kadın komşusuna, birincisi, yabancı erkeklerin yanında üstlüğünü çıkarmaması, ikincisi, kadın ve erkeğin beraberce oturdukları meclislerden sakınması şartıyla gidebilir. Bunun dışında, kocası izin verirse ikisi, vermezse kendisi günahkar olur. Bu hususta asıl, İmam Ahmet ve Beyhaki'nin tahriç ettikleri, ümmüselemeden gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şu hadis-i şeriftir. Eyyu me'raetin nez'at thiyabaha fi gayri beytiha, haraka Allahu azza ve celle anha sitrahu. Herhangi bir kadın kendi evinin dışında yabancı erkeklerden sakınmayarak üstlüğünü çıkarırsa Allah Teala üzerinden hıfzı himayesini kaldırır. Bina-analey, kadınların kendi aralarında üstlüğün veyahut elbiselerinin çıkarılması kastedilmemiştir. Yabancı erkeklerin görebilecekleri yerde üstlüklerin çıkarılması haramdır. Esah kavle göre hayız ve nifaslı olan kadının kocasının izniyle hammama gitmesi caizdir. Eğer avretlerin keşfi gibi menhiyatlar olursa, izinli, izinsiz gitmesi haram olduğu gibi, kocasının izin vermesi de haram olur. Hayz ve nifasın dışında, kadının hamama gitmesinin ise, tebiyinul meharimden naklen, hadimi, mekruh olduğunu kaydetmektedir. Bu takdirde, hakimin tahriş ettiği, Ayşe radıyallahu teala anhanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurduğu El-Hammamu haramun ala nisai ummeti." Hamamlara gitmek ümmetimin kadınları üzerinde haramdır. Mealindeki hadisi şerifin zahirine mebni bir kısım ulema hayz ve nifasın dışında kadınların hamama gitmelerinin haram olduğunu söyledilerse de Kemal İbnül ül Himam'ın dediği gibi, Hanefi ulemasına göre tenzihen mekruhtur. İmam Serahsi ise mübahtır demiştir. Bu takdirde hadisin manası, birbirinin avretine bakmak olduğu, yahut da yolda çarşafsız yüründüğü, yahut da koku sürerek evden çıkıldığı suretlerde hamamlara gitmek, ümmetimin kadınları üzerinde haramdır demek olur. Kişiyi kendisinde bulunmayanla övmek yahut zemmetmek haramdır.